Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Burçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programından herkese merhaba canlı yayındayız saat 19.07.53 zamansız köşesinin içerisindeyiz her pazartesi olduğu gibi Burçak konuklarına ve yılın son zamansızını gerçekleştiriyoruz şu anda merhaba tekrar Burçak. Merhaba. Evet bu yıl şöyle daha doğrusu bu hafta şöyle bir planımız var dilimiz döndüğünce becerebildiğimiz kadarıyla zamansız köşesinde sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yıl içinde neler konuştuk nelere ön plana çıkardık bunları size aktarmaya çalışacağız fakat e, İstanbul'da plastik Sanatlar ortamında, çağdaş sanat ortamında ve performatif alanda çok yoğun şeyler olduğu için bunu bu haftaya sığdıramayacağız. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Önümüzdeki haftaya sığdırabileceğimizden de açıkçası ben şüpheliyim Uçak. <gülüyor> ben de pek emin değilim açıkçası. Yani şey açısından biraz formatımız gereği biraz da süremizle ilgili bir durum bu. Evet. Yani hani bir anlamda bir yandan güncel sanat ortamında neler oluyor diye haberlere yer verme durumumuzdan dolayı. ...haberler sonrasındaki direkt içeriklere çok fazla vakit ayıramaya olabiliyoruz. Tabii yıl sonu değerlendirmesine daha çok hani içeriklerden devam etmemiz de gerekebilir. O yüzden aslında bugün zamansız köşesinde biz neleri inceledik... Evet, zaten İngilsson'u değerlendirmesi dediğimiz zaman bu büyük bir laf. Bu lafın altına da girmeyi açıkçası tercih etmem. Aynen. Zamansız açısından Türkiye'deki güncel sanat ve plastik sanatlar ortamında ne oldu? Zamansız köşesi açısından bunu irdelemeye başlayacağız. Bu girizgahın ardından çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım dilersen. Programımıza Borusan'la başlamıştık. Borusan neler yaptı, neler oldu ve Borusan'ın e, ilerisine ilişkin neler öngörüyorsun, neler düşünüyorsun? Bunları da konuşalım. Ee, şöyle, e, Borusan'da e, ikinci sergi durumun sorgulanması başlayalım müzik evinde bir sergi olmuştu. Bu sergide aslında bir yandan genç sanatçıların yaptıkları üretimlere dair nasıl pratikler dair bir program gerçekleştirdik burada. Ve aslında bir yandan da onların işlerine dair kendi yaptıkları sesleri yayınlamayı seçmiştik. Bu da şu anlama, şu anlama gelebilir. Hem radyo kanalı bir medyum ve güncel sanat ortamında yapılan bir işin radyo kanalına uyarlanması nasıl olabilir? Bunu denedik aslında. Burada Ördek Sesi'yle yayınladık o hafta. Bir yandan sanatçı olarak katıldığım bir sergi olduğu için... ...açıkçası radyoyla o sergiyi birleştirmek çok keyifliydi. Evet, bir Residence Programı eşliğinde Evet, Residence Programı. Bursan devam ediyor Residence Programı'na. Yeni sanatçılar eklendi. Bazı sanatçıların süresi doldu. Ee, tabii İstanbul'da çok fazla residence projesi yok Şu anda Bursa bunu ısrarla devam ettiriyor ee, Önümüzdeki zamanda da 1 Şubat'ta yeni bir sergi olacak Necmi Sönmez kreatörlüğünde e, bu sergide e, yine katılıyorum ben Residence'a devam ettiğim evet. için. E, bakalım nere olacak diyeyim. Evet burada işleyişe yönelik eleştirilerimiz her zaman olabileceği Hı -hı. gibi ama temelde dikkat çeken bir unsur. Sanatın ve sanatçının desteklenmesi anlamında Bursa'nın bu Residence programını sürdürüyor olması son derece olumlu Hı -hı. bir şey. Dediğim gibi eleştirilerimiz baki kalmak koşuluyla. Borsa'nın ardından Salt'a geçelim. Çünkü Salt önemli bir atılım yaptı. Salt Beyoğlu ardından Salt galata. Oluştu. Salt'ta neler olmuştu? Salt Beyoğlu'nda e, Ben Bir Stüdyo Sanatçısı Değilim sergisi Hüseyin Bahri Alptekin'in sergisiyle e, açıldı. Ardından e, Galata'da e, aslında daha önceden de Tayfun Serttaş'ın e, sergisini haber etmiştik. Tayfun Serttaş'ın e, hazırladığı dokumentasyon sergi oldu. E, aslında şey Salt'ta dair şöyle bir şey söylemek yok, gerekiyor. Salt garanti e, platformun günümüze kadar gelmiş hali Vazıf Kortu'nun da direktörlüğünde devam eden ee, ve hani SALT başka bir açılım teklif ediyor ama o açılımın henüz nasıl içeriğinde doldurulacağını ben anlamış değilim kendi adıma en azından Beyoğlu programına dair hani konferanslar, sinema gösterimleri performanslar, geçici sergiler birçok şey oluyor ama SALT Galata daha çok bir araştırma ve inceleme projesi gibi ee, i̇nsanların gelip oradaki kaynakları kullanmalarını e, istiyorlar, arşivleri kullanmalarını istiyorlar ee, ama e, bu arşivleri kullanabilecek kitle kim tam olarak e, bilemiyorum şu noktada. Evet tekrar Saat Beyoğlu'nun açılış sergisine dönecek olursak burada Hüseyin Bahri Alptekin'in sanat dünyasının biraz sarsıcı e, cümleleri vardı onları hemen hatırlatalım. Şöyle demişti Hüseyin Bahri Alptekin ben bir stüdyo sanatçısı değilim sergiyle ilgili olarak ben bir göçebe kentli bir şamanım suça içgüdüsel yakın, yatkınlığımı ıslah etmek için sanat yaparım sanata inanırım sanatçılardan da nefret ederim diye bir ibare vardı ben bir stüdyo sanatçısı değilim sergisiyle ilgili olarak yıl boyunca en çok konuştum çtığımız bu yıla Tırnak içinde damgasını vuranın dediğim gibi e, başta da söylediğim gibi hem işleyiş hem içerik hem de oluşturulma biçimi açısından çeşitli eleştirilerimizi de defaatle de dile getirdiğimiz başka bir oluşum vardı ki o da İstanbul Bienali. İlk temel eleştirimiz bunu da büyük bir açık yüreklilikle buradan söylemekte fayda var e, İstanbul Biennale orta, başlarken ortaya çıkarken biraz kapalı kutu halindeki bir oluşum olmasıydı kamuya ve medyaya yeterince açıklama yapılmamış olmasıydı dolayısıyla ön hazırlık ve e, Dinleyicilerin kabunun bilgilendirilmesi adına yeterli bir dökümana ulaşamamamız temel bir problemdi bu problemle başlamıştık İstanbul Bienali'ne ve bir iddiayla da de devam etmiştik çünkü İstanbul Bienali'deki ana akımdaki sergiler pek çok yerde yer bulduğu için takip edildiği için biz demiştik ki yan etkinlikleri paralel etkinlikleri takip edeceğiz İstanbul hı hı. Bienali ile ilgili olarak genel değerlendirmen nedir? Şimdi şöyle İstanbul Bienali tabii ki bu e, buranın yani İstanbul'un en büyük güncel sanat etkinliği. Hatta işte burada radikalin e, yılın en iyi ilk 10 sergisini seçtik dediklerinde de İstanbul Bienali sergileri olarak listeye koymuşlar. E, yani tek başına bir etkinlik değil, birçok bir serginin olduğu bir etkinlik. E, i̇şte işte İstanbul'un e, güncel sanat ortamında bilinirliğini sağlayan en büyük etkinlik. Evet. Ee, ancak bir yıl boyunca basına hiçbir bilgi verilmemesi aslında bir yandan diğer etkinliklerinde daha çok ön plana çıkmasına neden olduğunu düşünüyorum. Ee, Bunun böyle bir avantajı da oldu. Ee, i̇kincisi sergileme biçimi bakımından sergi çok başarılıydı. Ee, yani çok temizdi, çok düzgündü, e, çok netti. Hijyen ve ile ee, Evet hijyen ve sterildi ama bu hijyen ve sterilleşme zaten kendisini belli ediyordu. Evet. E, güncel sanat ortamında. Hani e, ...bu senenin farkı ne diye e, sorarsak... ...belki şöyle bir cevap çıkabilir... ...daha temiz bir sanat ortamına gidiyoruz... ...ama bu temizlik... E, ...görselde, estetikte e, hakim olurken... E, ...içerikte ve yaklaşımda o temizliği... ...biraz sorgulamak gerekiyor... ...çünkü e, bir yandan da birçok galeri... E, ...faaliyete başladı... E, ...birçok genç sanatçı... E, ...fuarlara taşınmaya başlandı... ...galeristin yıllar önce... Galerisi açarken savunduğu e, yurt dışında yaşayan sanatçıları Türkiye'de e, gösterelim. Onlar bilinmiyorlar burada hep aynı isimler biliniyor e, durumu. E, bu sefer birçok sanatçının buradan fuarlara taşınması gibi e, ters e, bir yöntemle uygulanmaya başlandı. E, ve bu artık... ...sanatçıların da bir stratejisi haline gelmeye başladı. Yani sanatçılar bugün... ...yıllarını planlarken... işte ...şuradaki şu fuara, şu işi yetiştiriyorum... ...buradaki kişisel sergime bunu yapıyorum... galeride de bunu koyacağım demeye başladı. Valla bu bir genç sanatçı olarak... ...beni de çok düşündüren bir şey. Hı hı. Çünkü bu kadar hızlı tüketilmesi sağlanan bir ortamda... ...yani daha işlerin... ...görücüye çıkmadan, belki galeriye çıkmadan... ...atölyeden direkt teslim edildiği... ...yani alıcıya teslim edildiği bir ortamda... ...valla hani... ...kim eleştiri yapıyor diye çok düşündüm, arandım. Sonra Skopla karşılaştım. Evet. Ali Artun'un e, internet üzerinden şu anda bir yandan e, faaliyete e, devam eden e, yayını. Ve orada aslında e, İstanbul'daki bu değişim veya bu e, güncel sanat ortamındaki gelişim çok iyi anlatılıyor. E, hani holdinglerin, e, özel sermayenin çok büyük bir etkisi var bunu kabul ediyoruz ama... E, yani inisiyatif bazında ne oluyordu düşünmek gerekiyor. Burada da bu yüzden biraz pasajisti inceleme durumuna girdik. Ki Ama özel bir yayın yaptık. Özel bir, bir yayın yaptık. E bu de. tabii ki e, yani şimdi e, örnek vereceğimiz bu yıla dair ön plana çıkan inisiyatifler bu diğer kısma e, karşı. E, pasajist, sanatoryum e, ve e, sürelist eylemdir e, Türkiye. Çünkü sürelist eylem Türkiye'de yılın en iyi 10 sergisinden ...diye geçen Radikal'in bu önerdiği... Hı hı. E, ...yıkım sergisini koordine etmiştir. Yani e, sanatoryum galeri olmuştur. Pasajist de o gün sorduğumuz gibi... ...ve aldığımız cevaplarla... ...evet devam ediyor ama nasıl devam edeceğini de... ...tam olarak kestiremeden devam eden bir sürece evet, girmiştir. Kelimenin tam anlamıyla inisiyatif kavramını karşılayan... ...bir yapıyla devam ediyor pasajist. Evet hani bu çok ilginç bir nokta çünkü... hani ...buradan bizim yaptığımız yayınlarda... ...belki hani markete dair ya da galerilere dair... Ee, ...hani ekonomik değerler üzerinden bazı e, yaklaşımlarımız olabiliyor. Ama hani bu olumlama durumu aslında bizim e, yarattığımız bir dünya değil. Biz bu yaratılan dünyada şu anki mevcut bu dünyada aslında neyin nasıl ön plana çıktığını da bir yandan konuşuyoruz. Evet. Hani bu noktada açıkçası e, hani sergilerdeki işlerin ön plana çıkmasından değil o ilişki yumaklarının ön plana çıkmasından bahsetme durumuna giriyoruz ya da bu durumu gözlemliyoruz. Ee, ya da var olan durum bu olduğu için bu durumu biz de aktarmış oluyoruz evet, sadece. Yani... Ki beni tiklendiren durumların <gülüyor> başında biliyorsun. Çünkü yine İstanbul Bienaline dönecek olursam evet iyi bir e, Bienal geçirdiğimizi söyleyebiliriz totalde Hı -hı. ama Bienal sonucunda yapılan açıklamalarda basın bülten, bültenlerinde şu kadar sanatçı yani sanatçının ile tarifini zaten aklıma almıyor. Hı -hı. şu kadar sanatçı şu kadar eser, şu kadarcık zamanda, şu kadar büyük satışın elde edilmesi Hı -hı. gibi Sanki, evet, evet. sanki büyük bir e, market televizyon satıyor ve indirime girmiş ama o televizyon kapış kapış gitmiş ve televizyon kalmamış mantığıyla yapılan açıklamalar hakikaten beni tiklendiriyor şimdi, şimdi bu noktada hani e, çok fazla belki kuramlara veya kavramlara girmeden şunu söylemekte fayda var. Hani sanatçının ürettiği o, o işin e, yani di, direkt birinin sahip olması ve hani o işle o sanatçıya da sahip olması... Sanatın hamilinin kim olduğu sorusunu akla getiriyor. Evet. Yani burada benim kişi birey olarak eleştirebileceğim nokta bu ol olmalı. Çünkü o zaman ben bir izleyiciysem mesela sıfır bir izleyiciysem ben sanatı nasıl takip edeceğim? Ben benim param yoksa sanat alacak? Ben ben o zaman koleksiyoner değilsem sergileri niye gideyim ki? <gülüyor> ya da o zaman sanat sanatın ya da, <gülüyor> sanatsal ya da? kamusal alanı açılmasına nedeni ne? Ne yani Gerek hani? Yok. Kamusal sanat zaten eğer günümüzdeki örneklerine bakarsak ya da işte 2010 Kültür Başkenti dönemindeki İstanbul'da yapılan projelere bakarsak onlardaki beklentiler daha farklıydı zaten evet. inisiyatifleri ön plana çıkarmamızın sebebi onların daha farklı bir güdüyle bu işi yap evet. yapıyor olmaları doğal olarak önümüze farklı şeyler getiriyor olması hatta bu noktadan şunu da diyebilirim performanslarla bu kadar ilgilenmemizin sebebi performansta izleyicinin algısının kırılmasına yönelik çok büyük bir efor sarf ediliyor. Orada da tabii ki bazı ekonomik e, göstergeler olabilir ama... Sırf ekonomik göstergeler üzerinden ön planı çıkartamayacağımız bir dal oluyor performans. Evet burada iç rahatlatıcı şeyler de olmuyor değil. Örneğin yine tekrar pasajiste döndüğümde Contemporary diye bir şeye katıldılar. Bir fuara evet, katıldılar evet. ki bu fuar daha çok e, alım satım ilişkisi üstüne kurgulanan bir hı hı. E, fuar sanatsal ürünlerin. Fakat e, pasajiste hiçbir zaman için... Para telaffuz edilmediğinden bu alım satımın e, göbeğine herhangi bir alım satım olmadan katılan bir inisiyatifi olmuştu pasajist. Bu anlamda iç rahatlatıyor. İç rahatlatan bir başka şey de bu büyük kocaman İstanbul Biyaneli ile birlikte bunun yanı sıra var olan Sinop Biyaneli. <gülüyor> evet Sinop Biyaneli göz, göz nurumuz böyle biricik bir e, hikaye devam ediyor. Ee, önümüzdeki Biyaneli yani bu senet Biyaneli yılı aslında Sinop'ta da. Ee, yani önümüzdeki sene 2012'de Tabi mesela Orada da başka bir şey oluyor yani e, Mesela orada e, BNL herhangi bir e, market Getirmiyor orada evet. çünkü Hani e, sanatçılar bir yandan Kendi buldukları fonlarla oraya gelebiliyorlar Aslında daha çok inisiyatif e, Katılımının yoğun olduğu bir süreç yaşanıyor Ve Hani burada belki burası büyük bir kent birçok sanat etkinliği oluyor. Yani izleyiciler bu işlere ne kadar dahil olabiliyor ne kadar olamıyor. Belki koleksiyoner olduğunuzda evet artık dahilsiniz bu garanti. Bu herkes tarafından garanti edilmiş durumda. Ama sanırım Aa, bizim için ölçü değil. Bizim için ölçü değil açıkçası. Evet. Bunu, bunu dile getirmekte fayda var. Ama orada zaten koleksiyoner bazıyla kimse yani evet. konak, kimliğiyle kimse yaklaşmıyor hikayeye. Hani bu önemli bir şey. Ama mesela yani da işte bir haber olarak belki şu anda geçmenin tam sırası. Çağdaş Sanat'a full destek. <gülüyor> Bu full art prize düzenlenecek artık bundan sonra. Türkiye'nin ilk Çağdaş Sanat ödülü oluyor. Aslında Turner'a benzeyen bir ödül. Yani genç sanatçıları, 40 yaşı altı sanatçıları teşvik etmek sebebiyle... E, ...yapılan bir çalışma. E, bunda 1 Ocak, 1 Nisan tarihleri arasında... E, ...başvurular internetten... E, ...www.fullartprize.org üzerinden yapılabiliyor. Yani başvuru okay. Jüri de bilindik isimler var. Bilindik isimden kastım... E, ...sanat ortamından isimler. Salttan, kortun BNL direktörü Bigörer... E, ...Borusan Holding'den, Agah Uğur ve... E, ...CEO Hüseyin Arslan. Hani e, yine bir e, aslında güncel sanat ortamında söz sahibi olan isimlerin e, verdiği bir ödül oluyor bu. E, ben buna da açıkçası şey diyemem yani niye niye böyle bir şey oluyor diyemem. Bu, bunların olmasının ya da işte Siemens sanatın sınırlar yörüngelerinin Akbank'ın yılın genç sanatçısı seçmesi, Borsa'nın rezidanslarla genç sanatçıları teşvik etmesi ki kendimi bir bir sanatçı olarak bundan yararlanırken tutup bunun eleştirmek yani bunu doğrudan niye böyle bir şey var demek değil ama Hani bunlar olurken sokakta veya dışarıda neler olduğuna veya hani koleksiyonere ulaşamayan işlerin, e, belki ismini bilmediğimiz sanatçıların neler yaptığını ben daha çok merak ediyorum. Çünkü bu sanat tarihi de bana öyle geliyor. Yani sanat tarihine girmiş isimlerin birileri tarafından olaylanması başka bir başka bir şey, başka bir kader, başka bir e, yazgı diyeyim. E, bir de bu işi hiç ama hiç o endüstrünün kurallarına uyamamış ee, bir, bir, bir grup e, yaratıcı adam da var bu ülkede. Ve bu yaratıcı adamların isimlerinin buralarda geçmiyor olması e, açıkçası beni düşündürüyor. Çünkü artık onlara şu teklif geliyor. İsminiz geçer tabii ki. Çok da kazanırsınız. Evet. Burada ben tekrar <gülüyor> konuyu Full Art Prize'a bağlamak istiyorum. Bir Ocak ve bir Nisan arası bildiğim kadarıyla başvurular yapılıyor ama Burada umarım sanatçıların yapacağı eserler içerisinde e, küresel iklim krizine yönelik eserler de olur ve e, full petrol yönlü, öncülüğünde yapılan bu işte aynı zamanda umarım fosil yakıt tüketiminin e, ekolojiye vermiş olduğu zararı irdeleyen eserler de olur ve jüri umarım burada e, sağduyusunu yitirmez ve eşit mesafede davranır böyle bir ödüle ki altı. Hiç ferahlatıcı bir şekilde doldurulabilsin. Yoksa ödüllerde her zaman olduğu, genellikle olduğu gibi kafamızdaki şaibeler devam ediyor hale gelmesin. Böyle bir dileğim var bununla ilgili olarak. Evet, gelelim Berlin'e. Berlin senin ve bizim hayatımızda ve de Açık Radyo'nun hayatında dolayısıyla <gülüyor> önemli bir şeydi. Berlin'le ilgili neler söyleyeceksin? Valla delibyatın üzerinde performans sanatlarını keşfetmek adlı yazıyı yayınladık dergi şey web sitesinde. Aynı zamanda bu... ...radyo programını yaptığımız programa dair de içeriği yansıtan bir yazı oldu. Yani benim açımdan şey çok iyi oldu... ...ya burada sanatın kendi obsesif durumu çok hakim. Yani sanatın kendisi bir obsesyon olarak devam ediyor. Berlin gibi hem ucuz olan Avrupa'daki diğer kentlere göre ucuz olan şehirlerde... ...birçok sanatçı üretim yapıyor. Birçok sanatçı hayatını orada devam etmeyi seçiyor. Ve orada hani... ...kendi içerisinde hem ilgili hem de ilgisiz birçok topluluk da oluşmuş oluyor. Hı hı. Ee, ve bunu gözlemlemek çok iyi geldi bana kendi adıma. Ve aslında hani o sanatçı denen o garip insanı sadece yerelde bakmadan... ...farklı yerlerde farklı şeyler yaparken de görmek... ...ve sanatı kendisini tartışmadan aslında pratikleri, materyal üzerinden tartışmayı görmek... E, ...nasıl söylesem o günlerin inşallah burada da olabileceğini ummama neden oldu... Burada nasıl olur nasıl öyle bir ortam oluşturulur tam bilemiyorum. Ama e, yani sadece özel sermayenin elinde olmadığı zaman bazı inisiyatiflerin yıkım 2011 gibi yıkmak gibi büyük bir kavramla da bir şeyleri yapmaya yöneldiği noktada belki daha açık bir ortamdan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu çok çok önemliydi ama şey de var tabi. Mesela. Genç gen, gen, gen sanatçıların genel olarak e, üretim yaptıkları konular kimlik e, olarak çok fazla ön plana çıkıyor son yıllarda. Hani kimliğin bir tekrar yapılışı mevcut ama zaten bu sanatta değil ki sadece. Türkiye'deki genel tartışmalarına baktığımızda Türkiye'deki kimlik konusu çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve gündemdeki bütün tartışmalar insanları gelip dönüp dolaştırıp bu hikayede bir sorgulamaya doğru itiyor. Yani... Muhalif olmak şurada şu an çok moda aynı zamanda hı hı. ama bu muhalifliğin içini ne kadar doldurabiliyoruz ne kadar hani o küresel sadece şey değerler değil biçim olarak değerler değil içerik olarak da o değerlere ne kadar girebiliyoruz bunu ben aslında merak ediyorum önümüzdeki yılda açısı açılacak olan sergilere belki de bu noktadan bakmamız gerekir. Evet, neden, niye ve neye karşı muhalif oluyoruz ya da muhalif ne demek bu tartışmayı da bir kez daha göz önünde bulundurmakta fayda var sanıyorum. Dediğimiz gibi çok kısa bir bölümüne değinebildik süremizin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Burçak Konukman'la birlikte zamansız köşesinde yıl sonu değerlendirmemize, bütün dinleyicilerimize iyi bir sene diliyoruz. İyi seneler. İyi akşamlar. Zamansız This then Is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41